Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve dinleyici destek projesi özel yayınının da üçüncü günündeyiz. Buna bir radyo şenliği diyoruz. Hakikaten de e, valla öyle de geliyor. Evet az önce Manuel Akçambazian stüdyomuzdaydı. Canlı yayınımızdaydı. Benim kulaklarıma inanamayacağım şekilde çok deneyimli bir programcı. Dinlediğimi düşünerek dinliyordum. Manuel Bey'i hakikaten yaptığı şeyler, anlattığı şeyler inanılmazdı. Çok büyük bir keyif ve mutlulukla bizi burada stüdyoda bıraktı ama yalnız bırakmadı. Çık Manuel Bey çıkarken içeri Selin Belciler ve Sertan Belciler geldi. Dinleyicilerimiz, destekçi dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederiz. Hoş Manuel Bey cesaret verdi bana doğrusu. Hepimize. Ee, yani bir hayli <gülüyor> uzun konuştu. Ben böyle ilk defa geliyorum. Söyleyeceğim şeyleri biliyorum ama hani düşündüm tabii ki. Ama Manuel Bey kadar uzun yapabilmek çok güzel bir şey. İnşallah bir dahaki senelerde daha uzun gelirim sizin yanınıza. Buyur da yapabilirsiniz. E, gelirken heyecanlı mısın diye sordu eşim de çok heyecanlı değilim. Yani çünkü her sabah güne sizinle başlayan insan olarak çok da böyle yabancı bir yere geliyor gibi değildim. Fizik mekanı ilk defa görüyorum ama ruhen hep buradayız zaten. E, sizlerleyiz. E, destek olmayı çok istedim. Jack Bey de böyle bir şey... Diye... Gelince çok mutlulukla geldik. Eşim de burayı görmek istiyor zaten. Nasıl bu e, sürünün dışından insanların nerede olduğunu, nereden yayın yaptıklarını biz çok görmek istiyoruz. İnsanların da buna destek olmalarını istiyoruz açıkçası. Yani e, benim arkadaş çevremde açık radyoyu dinleyen kişiler de var, dinlemeyen kişiler de var. E, meseleye çok böyle düşünce bazında bakmalarını istemiyorum aslında. E, bence mesele resim daha büyük... Şu, e, her şeyin glo globalleşmeye çalıştığı bir dünyadayız. Her şeyi tek tip haline getirmeye çalıştıkları bir dünyadayız. E, buna ters giden, buna e, karşı duran herhangi bir akımın içinde olmayı seven gönüller var elbette ki. Bu, bu vicdan işi, gönül işi. Bunu yapan insanların e, açık radyoya destek olmalarını istiyorum ben. Çok basit, yani karşı durmak istiyorsanız yapacağınız şey çok kolay. 212 3, 343 41, 41 arıyorsunuz ve ben süreye uymayacağım diyorsunuz. Ee, başka şeylere açığım diyorsunuz. Ee, akıntıya kürek çekenlerin yanındayım diyorsunuz. Baş kaldıranları seviyorum diyorsunuz. Ee, çok kolay bence. Bekliyorum bunu. Beni şu anda dinleyen yakın arkadaşlarım da var. Ee, sizi hiç dinlemeyenler var aralarında. Çok fikir sahibi olmayanlar da var. Ee, ama sırf bunun için istiyorum aslında desteği. ...aykırı olmak... ...bence bu devirde... ...büyük bir meziyet haline aldı artık... ...ben de çok mutluyum... ...bu ekipten biri olduğumu hissediyorum... Evet, ...çok teşekkür ederim. ...yani aykırı olmak için de değil aslında... ...çünkü evet, evet, genel tabii. gidişat, akıntı... ...çok kötü bir tarafa doğru... ...çekiyor yani doğru, her bakımda... Doğru. ...yani ekonomik krizi... ...işte çevre krizi... ...yani biyolojik... ...hayatın yıkıma doğru gittiği... ...bir şey de var... ...ve buna ister istemez buna dur demek istiyorsanız... ...biraz karşı... ...duracaksınız... Evet. ...bunun kalır. da yolu çok hani insan... ...şimdi hepimizin günlük koşuşturmacaları var... ...zor bir hayat yaşanıyor İstanbul'da... ...ben bu arada Eraslan Bey'in daha önce de... ...oyuncu olarak yer aldığı... ...Cunda adasında da çekilmişti değil mi... ...Yol Arkadaşım evet. dizisini izliyorduk... ...çok seviyordum o diziyi... ...ben Bergamalıyım, İzmirli Bergamalıyım... ...Dikili'de yaşıyoruz yazları da zaten... Oysa de e, <gülüyor> o bölgeler benim bütün ruhumun olduğu. Ben de ayıbalık değilim, onda. Öyle mi? Şeyde, tabii evet. Siz <gülüyor> ayıbalıksınız <gülüyor> evet, doğru. O yüzden bütün kalbimin olduğu yerler e, benim. E, e, ne diyeceğimi unuttum. <gülüyor> ben de e, doğru gideceğim. Söyle, sizin söylediğinizden ben kendi payıma çok önemli bir şey çıkardım. Evet, sırf ay, aykırılık olsun diye tabii ki değil, değil. ama evet. şu da çok önemli. Aykırı olanlar var ve aykırı olanların ötekileştirilmemesini de Açık Radyo savunduğu için Açık Radyo'nun da devamı gerekiyor. Bunun için de desteklenmesi gerektiğine yürekten inanıyorum, bunu yürekten söylüyorum. Şimdi biz öyle bir eğitimden, öyle bir tedrisattan geliyoruz ki Ömer Bey bu lafı kullanır. Çok kalıplar var kafamızda. Toplum olarak da çok tabuları yüksek bir toplum olduğumuzu ben bile 38 yaşındayım, 3-5 senedir anlıyorum. Amiyane tabiriyle çakıyorum durumu ancak. E, bunda sizin etkiniz çok büyük tabii ki. Çünkü e, vizyonu geniş insanlar e, olmak çok başka bir şey. E, ama bunu bile anlayamayacak denli bir tedrisattan geçmişseniz her türlü özgürlüğü e, ve farklı düşünceyi direkt kapıyı kapatarak reddeden kimseler oluyorsunuz. Ve bunun farkında bile olmuyorsunuz. Benim en çok üzerine durduğum düşündüğüm şey bu O yüzden diyorum küçük fikir aylıklarına takılmayınız Aşık Radyo'yu dinlerken Önemli olan şu andaki genel gidişatın dışında bir seyir tutturmaya çalışan yürekli insanları destekleyiniz Başka bir şey değil bu Bir kez daha söylüyorum. Bilmiyorum telefon çalmadı galiba. Bekliyorlar Ö müzik dinlerken ha, çalacaklar. Evet, yani, tamam ben yine söylüyorum. Sizin e, söylediklerinizi de dinlemek gibi bir zorun. yani Şey oluyor tabii. Tabii yani, ki, tabii. Merak ediyorlar evet, ve merak telefon edemiyorlar. Etmiyorlar. Ama parçayı dinletirken <gülüyor> arayacaklar şimdi. İşte tamam. sen şöyle yapalım parçayı e, ilk seçtiğiniz parçayı da bir anons edelim. Ondan sonra da bir e, telefon numarasını verip. Tamam. Bir nefes alma imkanı verelim onlara. Tamam. Şimdi ben, e, beni bilenler bilir ben e, koyu bir Sezen Aksu hayranıyım. E, onun o büyük yüreğinin de böyle bir ağıt gibi aktığı Deniz Yıldızı albümü var. E, bundan bir önceki albümüdür. Bütün ülkemizin dertlerine birer birer şarkıyla parmak basmıştır e, Sezen Hanım. E, orada beni en çok etkileyen şarkıyı çalmak istiyorum. E, Tanrı'nın Gözyaşları. Sözlerini dikkatle dinleyelim. İnsanları bu sıcak havada, güzel havada böyle hüzünlendirmek istemiyorum ama ne yapayım ki öyle hissediyorum. Ee, Sezen Aksu Tanrı'nın gözyaşları ve destek hattımız 0212 343 41 41. korkun çukurok hayk boylu büyük buday başakları bu çorak toprak bu susuzluk tanrının kuruyan gözyaşları bebeler erge a şoyonlar bu kanlı harita És tanrının çocukları. Her insan merhametli ve zalimdir. Bir yandan gücün suç ortaklığında, bir yandan sızlar, vicdan, ilahi bir takiptir. Evet, Sezen Aksu'yu dinledik. Evet, çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Kendi adıma sadece bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Sertan Bey. Evet, teşekkür ederim. Evet konuştuklarımızdan bahsedeceğiz şimdi acaba. Ne evet kadar? arada bizi heyecanlandıran şeyler söylediniz. <gülüyor> Biyografinizle ilgili heyecanlandıran şeyler söylediniz. Bunları dinleyicilerimize de mutlaka paylaşmalıyız. Mimarsınız ama sadece mimar değilsiniz. Evet aslında ben şarkıcı olmak için gelmiştim İstanbul'a. Bütün amacım oydu. Ama hasbelkader çok da uğraşmadan üniversiteyi kazandım. Hani bugünkü gibi değildi zaten bizim zamanımızdaki şartlar. Ne kadar önceden bahsediyorum. 20 yıl önceden bahsediyorum. Ee, bu kadar ağır değildi. Şimdi çocukların durumu gittikçe ağırlaşıyor. Ben onlar için çok üzülüyorum. Ee, hepsi birer iletişimsiz kalmış insan modeli oldular. Konuşamıyorlar, aydınlık görünmüyorlar. Gençler ama gözleri gülmüyor, yüzleri gülmüyor. Beni çok yaralıyor bu durum. yani ve kendi Biz de 6 yaşında bir oğlumuz var yılın. Onun nasıl bu mecranın dışından... Okutabiliriz, eğitimini nasıl alabiliriz diye şimdiden sık sık konuşuyoruz aslında. Tabii bizim de dönemimizde de bu vardı. Yine bir yarış halindeydi işler ama ben hep şarkı söylemekle alakalı olduğum için üniversite sınavına girerken daha çok okuldaki müzikal projeleriyle, işte koro çalışmalarıyla falan haşır neşirdim. Ama kaderde mimarlığı kazandım. Mimarlık... Benim ruhuma uygun bir meslekmiş Allah'tan. Bu arada sizi desteklemeye devam ediyorlar. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Tanıyan birileri ise tanımayan birileri ise hiç fark etmez. Yeter ki arasınlar. E, Allah'tan uygun bir meslek çıktı. E, rahatladım ama e, tabii ki çok ruh bölünmesi yaşadım yıllarca. Hala da yaşıyorum. Bitecek gibi de değil zaten bu <gülüyor> hiçbir zaman. Bu... E, Geldim önce işte üniversite yılları bir hayli zordu zaten. Burada 17 yaşında İstanbul'a gelmiş bir çocuğun... ...Taşra'dan gelmiş bir çocuğun hali pek kolay değildir. Sağolsunlar arkadaşlar, dostlar... ...o yıllardaki herkese de buradan dinliyorlarsa çok teşekkür ederim. Çok emekleri olan insanlar vardır benim üzerimde. Geçirdik bir şekilde ama ben müzikten uzak kaldım. Ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünürken... ...okulun tiyatro kolunda çalışıyordum... Hatta Sumru Yavrucuk öğretmenimizdi, hocamızdı. Hamlet'ten tiratlar okuturdu bize. Hamdi Alkan da şimdilerde Dersimiz Atatürk diye bir filmi yönetmenliğinin yaptığı gösterimde... ...Hamdi Alkan da 12 yıldır bizim okulda okuyan, elektrik mühendisinden bir türlü çıkamayan bir tiyatro aşığı olarak tiyatro konunun başındaydı. Ben Hamdi ile konuştum. Ne yapacağım ben böyle sıkıştım kaldım. Bir tarafta mimarlık yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan şarkı söylemek diye ölüyorum. Arada kaldım, ne yapmalıyım, niye Çağdaş Müzik Merkezi'ne gitmiyorsun dedi. Aslında kendisi bilmiyor ama odur bu fikri bana ilk veren. Timur Selçuk'un Çağdaş Müzik Merkezi'ne gittim. Orada bir şeyler değişmeye başladı. Evet ben iki buçuk sene orada bir Devlet Opera Balesi'nden, bir Begüm Erdem hocamdan şan dersleri aldım. Timur Selçuk'tan da solfej armoni dersleri aldım. Orada işler... Benim istediğim gibi olmaya başladı. Sonra çok sevdiğim Barış Manço'nun Kurtarana Ekspresi'nden Ahmet Güvenç'le o aracılıkla tanıştım. Reklam müzikleri, cıngıllar söylemeye başladım. Çok mutluydum hayatımca. Çok memnundum. Bir taraftan da çalışıyordum tabii ki. Burada var olabilmek için mimarlık yapıyordum. Ee, öğrenciyken başlamıştım. Zaman böyle akarken bir gün 95 yılında hem benim canımı atak etti. Hem oradaki Aslı Gül Ayas Timur Selçuk'un... ...piyano olarak eşlik ediyordu... ...öğretmenlerinden biridir ve... ...o zamanlar asistanı gibiydi Aslı Ablam... ...beni dinliyorsa sevgiler ona... E, ...o benim Melih Kibar'la tanıştırdı... E, ...ruhu şad olsun... ...Melih abimin... E, ...ben Melih Kibar'a gidip gelmeye başladım... ...ve o zaman için çok böyle büyük isimler... ...çıngıl, reklam müziği dünyasında... ...büyük isimlerle reklam cıngılları söylemeye başladım... ...çok mutluyum yine... ...fakat bir yere varmıyor... ...böyle sadece reklam cıngılı söyleyerek de bir iş olmuyor... Sonunda Melih Kibar'a gittim ve dedim ki ya Melih abi ben buraya sürekli gidip geliyorum ama... ...inan bana çok kolay gidip gelmiyorum. Böyle de çok yırtık bir tip sayılmam. <gülüyor> Zorlukla ifade ediyorum kendimi. Ee, çok rica ediyorum dedim bir şey olacaksa benden yapalım. Yoksa ben gelmeyeyim de böyle bu şeyi çekmeyeyim. Yani karnıma ağrılar giriyor dedim. o Bu söz onu değiştirdi benim kaderimi. O seneki eurovision şarkı yarışmasında... ...bir vokal arıyormuş o sırada... ...gel bakalım dedi arka odaya bu sözün arkasından... <gülüyor> ...şu vokali bir dene dedi hele nasıl olacak. E, denedik... ...hoşuna gitti... E, ...ondan sonra da o iş Ankara'daki... E, ...buradaki yerel yarışmaya uzadı... ...orada birinci olduk... ...Arzu Ece ile birinci olduk... ...ardından da İrlanda'ya gittim ben hiç hayatımda... ...hayal edemeyeceğim bir şey... bir Öre anda... yüzüne katıldın Öre katıldık, tabii Harika. ki... E, ...müthiş bir şeydi tabii... E, O Tabii o zamanlar biliyorsunuz Eurovizyon şimdi çok daha fazla önemini kaybetti. Sertap birinci olduktan sonra işler biraz daha iyi ama o zamanlar işte ortalama bir düzeydeydi. Hani bir zamanların çok böyle çok önemliydi Eurovizyon. Hepimizin kilitlenip tabii izlediği, o gün başka zamanda, hiçbir şey yapılmadı. Evet. Böyle bir dönem değildi ama çok müthiş bir deneyimdi benim için. Yani sahnede olmayı seven bir insan için şahane bir şeydi. Ne ne olursa olsun bir milyar insanın izlediği bir canlı yene çıkmak... Çok hoştu ve Melih Kibar'la o yılı yaşama fırsatını tanıdı bana. O da çok ciddi bir insandı ve Melih Kibar da Timur Selçin öğrencisiydi aynı zamanda. O yılın ardından ben askere gittim. Askerden döndüm askerlikte de aslında tamamen şarkı söyleyerek yaptım askerliğimi. Bir subaydım ama bir subay hiçbir zaman askerliğini şarkı söyleyerek pek yapmaz ama ben mimarım hiç demedim oradakilere. Ben yani direkt işsiz. şarkı söyledim dedim ve Eurovizyon'a katıldım dedim. Başka mimarlık mesleğinden çok söz etmedim. Yapmıyorum mimarlık dedim. Onlar bana gece program yapmayı önerdiler ve ben askeri gazinolarda Kıbrıs'ta program yapmaya başladım. Hem de bir hayli üst protokolü programlar yaptım. Yani o devir gelenler arasında Rauf Denktaş, Kenan Evren bir sürü kimse vardı. İşte komutanlardan tabii ki askeri de olduğumuz için. Komutanlardan, sivilden. Ee, o kimselere şarkı söyleyerek geldim. Büyük bir gazla deyim yerindeyse burada devam ediyorum. Şahane şarkıcı oluyorum artık diye düşünerek yeniden Melih Kibar'ın yanına gittim. Orada bir süre bir menajerlik işleriyle uğraştık. Biz o Melih Kibar'ın prodüksiyonunu yaptığı bir kimse vardı. Onunla uğraştık ama arkası gelmedi. Ben e, kendi karakterime çok e, biraz işte popüler müzik dünyasında biraz daha yırtık olmanız gerek. O da Sizin nasıl yetiştirildiğinizle ilgili, elinizde başka seçeneğinizin olup olmadığıyla ilgili bir şey. Yani mimarsanız, bundan para kazanıyorsanız bir süredir. Belki bir tür gurur yapıyorsunuz kendinize. Böyle çok rahat olamıyorsunuz. Aslında hani şöyle bir tabir vardır. Kapıdan kovacaklar, bacadan... ...gireceksin ve istediğini alacaksın aslında. Burada küçük bir araya girebilir miyim? E, siz zaten hiç konuşmadınız. Evet, <gülüyor> e, arada bahsettiğiniz gibi... ...hani e, tiyatroya girdim... ...ama küçük stratejiler yaptım ailemle evet, ilgili. Aileyi ikna etmek için. İkna etme maksatlı. E, eşim de tabii o strateji pop müzik seçip ondan sonrasında aslında biz ben kaç senelik evliydim. Esimin, eşimin aslında Türk sanat müziğine karşı muazzam bir şey olduğunu ve sesinin orada çok daha farklı parladığını gördüm. O dönemde o konuda biraz daha ısrarcı olabilseydi piyasada belki o şeyde karakteriyle daha paralel olarak uyumlu bir şeyler gelişebilirdi. Ama pop müzik piyasası hayalindeydi. Ee, karakteri de o anlamda daha naif daha şey insan olunca bu e, şeydi kar, karşıtlık diyeyim Ee, onu biraz e, söndürdü bir e, küçük bir çöküş döneminden sonra işim mimarlığa döndi. Sonuç olarak şarkıcılıktan şarkıcılığı bırakıp mimar olan da çok ender. <gülüyor> evet evet biri. Evet. Aslında bırakmadım şeyim e, içimde <gülüyor> hala <Evet, tabii>. duruyor. <gülüyor> profesyonel <gülüyor> olarak. Evet, profesyonel evet. olarak tabi. Kendi istediğim bir zamanda mutlaka yine şarkı söyleyerek hayatımı tamamlamak istiyorum. O kesin zaten. Ama şöyle de diyelim. Evde ben çocukluğumdan beri çok profesyonel olmamakla beraber piyano çalıyorum. Eşimi sırf biraz daha işte tabiri caizse gaza getirme maksatlı daha popüler parçaları çalarak de ben çalıyorum eşim söylüyor şeklinde evde zaman zaman arkadaşlarımızı çağırarak öyle küçük şeyler gruplar halinde devam ediyoruz. İnşallah ileride bir şeye varır. Evet. <gülüyor> değişik bir resim tersine bir kariyer evet. yani bir anlamda. <gülüyor> bir anlamda evet. Bu arada destekçilerimiz muhtemeldir ki bekliyorlar desteklerini sunmak için bizlere. Bir şarkı arası daha verin. Evet yani. lütfen ne tamam. dinleteceğiz dinleyicilerimize. Şimdi ben tabii senin. İzmir'den bahsedince memleketime doğru gitmek istiyorum. Muammer Ketenciolu sizin de programların evet. programcılardan biri. Çok güzel bir albüm yaptı. Bu albümü de aslında. Herkesin dinlemesini istiyorum. Özellikle Ege'li insanlar çok ilgilerini çekecektir. Çok şahane bir albüm. Hem içinde bir kitap var adeta. Tamamen okuyabilirsiniz... İzmir gevur İzmir namı diğer büyük bir gururla taşıdığım bir şey bu. O gevurların şarkıların hepsinin toplandığı içinde Türk gavurlar da var. Çok güzel bir karışık albümü var onun. Çünkü hepimiz birbirine girmiş zaten hepimiz birbirimize karışmışız. Çok güzel Türkçe başlayan Rumca devam eden İspanyol Yahudisiyle biten üçlemeleri de var. Ama ben oradan Esma'yı çalmak istiyorum. Esma bir aşk şarkısı. Çok güzel bir şarkı. Başka söyleyecek bir şeyim yok. 0212 343, 4141 kaç tane oldu bilmiyorum. Lütfen arayınız arkadaşlar. Evet, dinleyici destek projesi bu yıl yedincisini yaptığımız dinleyici destek projesi özel yayını devam ediyor. İki destekçimizle birlikteyiz, dinleyici destekçimizle birlikteyiz, Sertan Belciler ve Selin Belciler. Bu arada komik bir, e, bir şey geldi başımıza, onu da dinleyicilerle paylaşmalıyız. Benim eksikliğim, benim kötü program sunumumla ilgili kesinlikle bu... Biz kendi aramızda dalıp sohbet ettiğimiz için ben Sertan Bey'im ve Selin Hanım'ın adını ara ara söylemeyi ihmal ettiğim için Eurovizyon hikayesinden ötürü de bir dinleyicimiz aramış ve Erol Evgin mi stüdyoda şu anda diye sormuş. Haklı olarak çünkü dinleyicimizin kulağı da muhtemel... Öyle zannediyorum ki çok iyi bir kuklak çünkü sanıyorum sizde de bir lirik bariton tonu var. Erol Evgin'de de aynı şey olduğu için ve müzikal hikayelerde birbirine yakın yürüdüğü için böyle zannetmişler. Hayır efendim Erol Evgin gelmedi ama Sertan Belciler ve Selim Belciler geldiler stüdyodalar. Şu an destekçi dinleyicilerimizle sohbetimizi sürdürüyoruz. Evet, biraz önce de şeyi de konuşuyorduk yani bu klasik Türk musikisi Osmanlı Türk musikisi diye adlandırdığımız şeyin de ne kadar değerinin bilinemediğini Bilmedi. aslında bizde de e, İncilan Bertu şu sıralarda yapmıyor çünkü elindeki kaynaklar da çok sınırlı olduğu için tekrarlamaktan <gülüyor> da kaçındığı için bırakmıştı mesela İncilan Bertu programını oysa e, ben de nasıl oluyor diye düşündüğümde sonradan fark ettim ki aslında ilgi çok yetersiz o yüzden kaynaklar yok ve bu ya, ...yok olup gitmekte olan... ...yani popüler örnekleri tabii ki çok var... ...Türk Sanat Müziği adı altında ama onlardan bahsetmiyoruz... ...esas bize keyif veren şeyler... ...onlar değil herhalde... ...değil tabii ki onlar... ...popüler örnekler her türde mutlaka... ...ilgiyi ayakta tutmak için... ...gerekli şeyler çünkü... ...Timur Zayac'un bir lafı vardı... ...hayat hep opera arya dinleyerek geçmez... ...tabii ki bazen zaten zor şartlarda... ...yaşıyoruz yani... ...düşünsel anlamda söylüyorum... fizik ...fiziki zorluklardan hiç bahsetmiyorum zor bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorum. Arada kalmışlık her şeye yayılmış durumda. Her türlü düşünceye ve fizik mekana. Hayata hafifletmek lazım tabii ki. Aslı ben bugün buraya gelirken de seçtiğim şarkılarda ona dikkat ettim. Ömer Bey'le de konuştum ama yok ben karışmam mı dedi Ömer Bey. Siz neyi seçmişseniz onu çalınız. Hani hava da çok güneşli dün evet, de 21 Mart'tı. Bahar gününde böyle. Kadar... Yüzmek istemiyorum ama yani içimden de hep öyle şeyler geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Ee, ama hayat hep gerçekten opera arya dinliyerek geçmez. Popüler örnekler çok hoş. Tabii e, bizde şöyle bir yanlış da var. E, klasik Türk müziği zaten çok fazla icra edilmiyor artık. E, daha çok eskiden gelen işte an, radyodan gelen kişiler tarafından icra ediliyor. Layıkıyla icra ediliyor. ben Benim hikayemde da vardır. 11 yaşından 14 yaşına kadar 3 yıl. E, vurarak dize e, usul vurarak, usul vurarak. E, öğrenmiştim. E, o yüzden de içime çok işlemiştir. Popüler örnekleri çok tercih etmem, severim ama çok tercih etmem. E, günümüzde artık onu icra edenlerin sayısı çok az. Çünkü sahip çıkmıyoruz. Talep etmiyoruz. E, bugünlerde bakıyorum müzik marketlere çok fazla şey var. E, klasik ...Türk müziği e, albümleri çıkıyor ama onlar... ...bizim bahsettiğimiz şeyler değil. değil. Yani, Bülent Aksoy'la çok... da ben mesela pardon... ...sözünüzü kestim Aynı e, şeyi de... ...konuştuktu. Yani... ...böyle bir talep de yok. yok. Bülent Aksoy da çok... ...derinlemesine... ...ele al, alarak radyoda... ...yıllardır açık radyoda yapıyor programını. Acaba diye düşünüyorum... ...yani demin... Şey, ...Muammer'i dinlerken de... ...konuştuğumuz bir şey vardı... Ve yani Bizans müziğinde de çok iç içe tabii aslında. Haliyle. Klasik hmm. Türk müzik dediğimiz şey müthiş etkilenmişler birbirlerinden alışveriş yapmışlar. Daha önce bu sabah Manuel yanla da konuştuğumuz bir konuydu bu. Hmm. Yani o kadar uzun zaman bir arada yaşanmış ki tamamen birbirlerinden kelime, müzik, nota hmm. alıp verişiyle müthiş bir... Ne evet, karışmış yani. Aynı güneşte çamaşır kurutmuşlar. Ama mesele tatıyos efendiler falan biliyorsunuz Evet vardır. evet. Ee, bizzat onların besteleridir. Bugün onlar Alaaturka'ya. Ben Alaaturka demeyi seviyorum. Şimdi Türk Türk sanat sanat çok iddialı bir kelime. Türk sanat müziği demekti de ya klasik Türk müziği demek ya da Alaaturka demek bana evet. daha iyi geliyor mesela demin onu söylüyordum plakçılarda örnekler görüyorum bugünlerde. mesela tabi Zeki Müren'in albümleri çıkıyor arka arkaya ölüm yıldönümü dolayısıyla da fakat orada seçilen şeyler hep onun daha sonraki gazino döneminden sonra yaptığı daha şarkı formunda ve arabesk, arabesk tadlar taşıyan hı hı. parçaları seçip koyuyorlar çünkü onlar gidiyor bir şekilde gazino bir de, kültürü yani. denen bir şey işte evet, evet. oluştu evet. değil mi? Tabii gazino kültürünün benim yetişmeyi çok istediğim dönemleri var. 70'li yıllar, 60'lı yıllar babamlar çok iyi biliyorlar. Eşimin babası da Tabii. çok iyi biliyor. Bir de o çok şaşırtıcı. Bakın bugün İstanbul'da gazino denebilecek bir tek mekan var. Fakat o mekanda gidip bir kere gördüm bilmiyorum gerçek anlamda gazinoya benziyor ama ben çocukluğumda gazinolara gittim Galatürk'a dinlemek için. Benziyor onu bilmiyorum ama bir tek mekan kaldı. Düşününüz 70'li 60'lı yıllarda bir Müzeyyen Sener, bir Behi Aksoy haftanın her günü sahneye çıkıyorlar. Sadece pazartesi diye tabir edilen ölü bir gün vardır bu tip işletmelerde. O günün dışında hatta cumartesi pazar matine suare yaparak çıkıyorlar ve o gazinolar doluyor. Büyük bir fark değil mi? Yani e, evden evet, 40 yılda çıkıp, 30 yılda gibi, gelinen çıkıp, yer evet. e, çok büyük bir fark bu. Şey de olmak istemiyorum ben hani 38 yaşındayım. Çok da geçmişe özlem duyanlardan olmak istemem aslında ama hani kalbimin bir yere hep öyle. O günler için çarpıyor. Bu kadar her şeyin bu kadar yüzeye doğru yol almasından son derece huzursuzum. Son derece rahatsızım. Özel hayatımızda da detay detay çok güzel bir şeydir aslında. Tabii kendinizi ve çevrenizi sıkmıyorsanız. Hayatı renklendiren, güzelleştiren her şey detaylarda gizlidir bence. Çok küçük bir mimarlık diye söylersek mesela benim için bir mekanın en son tamamlayan, en son kendini gösteren unsuru bir kapının kolu olabilir. Bir e, anahtar olabilir, e, bir armatür olabilir. Hep de onu konuşuruz. Yani odayı çok güzel döşersiniz ama o kapı koluyla e, gömleğin düğmesini diklersiniz. Yani bu kadar hoş bir şeydir bu. Bu detaylar gitgide hayatımızdan siliniyor ve bilinçli olarak silinmeye çalışılıyor bence. Çok uzun yıllara dayanan bir kültür emperyalizmi politikasıyla. Biz bunun içinde de yaşadık. Bu arada çok konuşuyoruz. İnsanları sıkmayalım. Bir şarkı mı geçsek açalım. Rica ederim. Şunu yapabiliriz. Az önce sizin de isteğinizle Müzeyyen Senar demiştiniz. Didem evet. ayarlamış Müzeyyen Senar'ı. Şarap Mahzende yıllanır. Evet. Dinleyebiliriz ama dinlerken de... Destekçilerimiz desteklerini sunabilirler. 0212 343 41 41 Şarap mahzende yıllar Aşkı aşk Radyo 94.9 Müzeyyen Senar. Şarap bahsende yıllanır dedi. Evet. Evet destekçili dinleyicilerimiz Sertan Belciler ve Selin Belciler birlikteyiz. Son bloktayız artık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bizlerle birlikte burada var olup stüdyonun, canlı stüdyonun içinde var olup birer destekçi olarak evet. dinleyicilerden destek istediğiniz için... Ben iki kelime de yani bütün sıkıcılığına rağmen açık radyoyla nasıl buluştunuz ona da iki iki kelime ayırırsanız sevinirim. Ömer abi, inanın hiç hatırlamıyorum nasıl başladığınızı. Evet. <gülüyor> 15. senemiz değil mi? Evet. Ee, yani büyük ihtimalle ilk günden beri dinliyorum ama inanın nasıl yakaladığımı acaba çünkü siz medyada da çok yer alan bir kimse değilsiniz. Ee, hani oradan görmüş olamam ama... Herhalde takıldım diye düşünüyorum. Yani e, takılmayacak gibi değil çünkü böyle bir hani skene basarsanız, İngilizce tabirle bir hızlı ararsanız buraya geldiğinizde. ...burada başka bir şeyler olduğunu... ...anlayabilir bir insan. Yani. Durabilir. İnanın nasıl başladığını hatırlamıyorum ama... Selin Hanım siz dinliyor ee, musunuz? yani e, e, Kesinlikle yoğun bir dinleyicisiyim. Bizim müzik zevklerimiz e, ortak noktalarımız var. Ben biraz daha caz standartları üzerine... ...biraz daha klasik müzik üzerine... ...işte biraz da piyano çaldığım için... Aa, fikir birbirini yok yani aranızda. E, fikir her konuda e, yok tabii ki. Ama işte dediğim gibi... ...biz de şey gibi Türkiye gibi mozaik bir aile olduk. E, ben her radyoyu... Aç Açtığımda ilk zamanlar onu hatırlıyorum İşte bir caz standardı bir işte sinefil programı vesaire derken farkında olmadan ciddi bir açık radyo dinleyicisi oldum o senelerde ve şöyle söyleyeyim radyo düzenli eve gidip de tekrar radyoyu açma şeyi sizin sayenizde oldu bizim yani gecenin geç saatlerinde radyo dinlemek yani bir de düşünürseniz 15 sene öncesini. Ee, hakikaten e, hayatımızda böyle bir girişi var açık radyo. Konuşulacak şey tabii çok e, kapatmakta zorundayız ama yani radyoda zaten e, radyolar da şimdi diğer radyolara da bakarsanız radyoda sanki eski devirlerdeki işlevini kaybetti. Arka arkaya müzik çalınan arada bir e, DJ, VJ ise girip hani e, İki Gram Şarkı'nın anonsunu yapıyorlar. Bucu Onlarda da inanınız derin bir e, o parçaya hakimiyet veya müziğe hakimiyet sezilmiyor. Direkt söylüyor. Hepsi için söylemiyorum tabii ki. Tenzih ediyorum. E, herkese böyle bir suçlamada bulunamam ama... E, ...hani dediğim gibi detay işte. Detaylara çok hakim olmadan e, yapılan işlerin bir sonucu olarak... ...sadece parçanın adı söyleniyor, geçiyor mesela. Böyle bir radyoculuk var bir ülkede. Çok özür dilerim. Ama artık benim favori diyeceğim Serra Yılmaz'dır dün yapmış olduğu çok programdan, güzel, seçkisinden Canine ve Nani sunumundan ötürü. İki yani iki cümleyle, iki cümleyle Nani miydi? nefisti, nefisti, Nani. nefisti. Evet onu ben yani, de çok çalmaya <gülüyor> karar verdim. Şahaneydi. <gülüyor> Kapatıyoruz herhalde. Pardon <gülüyor> ben, böldüm bir şey anlatıyorum. Estağfurullah. Yok tamam ee, söyleyeceğimi söyledim de ee, şimdi kapatacağız. Onun için ben şimdi bir duygusal harekette daha bulunuyorum. Ve ben geçen sene beni en üzen şey Michael Jackson'ın ölmesiydi. 80-90 kuşağı için çok önemli bir isimdir. Çok popülerdir ama şahanedir bence. Çok önemli bir insandı. Popüler kültürde çok önemli bir insandı. Bu konuda ben ufak bir şey söyleyebilir Tabii. miyim? Bizim sinemalı müzik programı Manolya'da dinliyordum. Taylan biraderlerin. Hı hı. Son ölümünden sonra bir filmi... This is it. This is Onu anlatıyorlardı radyo. Ben görmedim filmi fakat bir herkese nazire olmak üzere ben de bir komplo teorisi nihayet geliştirdim kendimi. <gülüyor> yani insan şey aklından geçiyor. Evet. Bütün konser kayıtlarında yani o çok titiz çalışmasıyla Phil and Michael Jackson şeyi yapıyormuş. Bu amacımız bu turnelerin. Bir tek şeyi durdurmak küresel ısınmaya karşı şey yapacağız diye sürekli onu tekrarlıyormuş. Hani aslında acaba dedim. Bugüne kadar ki inanın olabilir. <gülüyor> bugüne kadar ki pek çok şeydi aslında. Michael hep böyle Michael Jackson hep şey diye zannediliyor yani çok. Uçarı kaçarı bir e, popüler kültür figürü diye zannedenler çok ama ben hiç öyle düşünmedim. Hakikaten bu konuda çok uğraş veren bir kimseydi. Yaptığı pek çok şarkı var bu konuyla ilgili. Ve yaptığımız en önemlisi şey de bir bilinci arttırmak. Bunun için Doğru. yapıyoruz. ve, ve bunun için yüreğinin kanadığını görebilirsiniz. Yani çok yakından takip ederseniz hakikaten içi kanayan bir insandı Michael Caksin. Ben o yüzden de çok üzüldüm. Hani çok da fazla şey yapıldı üzerine. Çok da yüklenildi. Çok inanmıyorum o olanların olduğuna. Şimdi dediğiniz filme de ismini veren o film için yapılmış ve son parçasıdır. This is it'i çalarak veda edelim. Herkese çok teşekkür ediyorum. çok teşekkür ederiz. Uzun uzun böyle konuştuk. Tahmininden çok uzun sürdü ama bir kez daha hattı da söylemek istiyorum ben. Kaça ulaştık bilmiyorum ama bir 28-30'lar telaffuz edildi. Umarım geçmişizdir. Evet en son 28'i duydum ben mutlaka geçmişizdir. Çok güzel. Denilemiyorum. 0 343 4141 hep açık radyoyla kalın. Açık fikirli olun lütfen. Görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkür, Teşekkür. ederiz. Ready? One, two, three, four. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel green. This love and Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 7. Radyo Şenliği